Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri sizi iki cihan saadetine erdirsin. Sevdikleriniz, dostlarınız, yakınlarınızla beraber. Size bu cuma sohbetimde anlatmak üzere. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 hadisi şerifini seçtim. Birincisi, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın e, oğlu olan Hazreti Abdullah İbni Ömer. Radiyallahu anhum tarafından rivayet edilmiş Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz tarafından şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz la yebluğu abdün sarihal imani hatta yeda'l mizaha ve'l kedibe ve yede al mirae ve inkane muhakka. Sevakeresülullah fi makal erkema diyoruz. Yani Resulullah Efendimiz ne söylemişse hak söylemiştir. Sözleri nasıl rivayet edilmişse yakın veya tam ağzından çıktığı şekilde sözü haktır diye tasdik etmiş oluyoruz. Sadaka, sadakallahu razım dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime okuyunca burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kul yani Bizler, biz insanlar e, imanın sarahatine, açıklığına tam pırıl pırıl aşikar, şeffaf diyelim. Efendim böyle e, bir imana gerçek, e, ayan beyan bir imana ulaşamaz. Şunları yapmadıkça. Hatta yede al müzaha vel kezibah ve yede al mirâe ve inkâne muhikgâ. Üç, üç şey sayıyor. Birincisi ne? Hatta yeda'l mizaha. Şakayı, mizahı efendim bırakmadıkça. İkincisi velkezi ve yalanı bırakmadıkça. Mizahı ve şakayı bırakmadıkça imanın sarih apaçık efendim apaşiker derecesine ulaşamaz. İkinci bir cümlede tekrar fiili tekrar ederek e, buyuruyor ve yed'e al mirahe ve, ve inkâne muhikka mira da mümarat ve mira e, münakaşa demek karşılıklı çekişip söz söyleşmek efendim münakaşa etmek demek bunları bırakmadıkça bir insan imanın efendim pırıl pırıl apa şüker derecesine ulaşamaz birincisi mizah muhterem kardeşlerim tabii mizah değilce Önümüze belki aylık hastalık e, mecmualar gelir, karikatürlerle dolu olan, çizgilerle dolu olan efendim e, mecmular gelebilir. Belki gazetelerin köşelerinde böyle güldürü için e, çizilmiş resimler, e, söylenmiş sözler hatırımıza gelebilir. Evet, insan olmanın tabiatında var bu, gülmek de istiyor. Efendim, güldürmek de istiyor. Pek çok kimse, kimsenin de e, kendisini beğendirme e, e, metodu diyelim. Yani başkaları kendisini beğeniyor sanar, sanır. Güldürmek güldürmek yoluyla başkalarının gülmesinden o gülmeyi kendisini beğenmesi sanır. Efendim, e, güldürmeye çalışır, güldürecek işler yapma çalışır, e, güldürecek sözler, hareketler yapma gayret eder. Efendim işte karşıdaki de güler ama bu gülme o güldüren kimsenin derecesini yükseltmez çok kere alçaltır küçültür efendim evet insan güler ama söze güler ama karşısındaki insan da neticede paleoço gibi efendim belirtekbeli adamı güldürecek bir şey yapmış olan basit bir insan seviyesine düşebilir o bakımdan İnsan ana gayesi güldürmek olmamalı karşı tarafı kah kah kah ki, ki, ki, güldürmek olmamalı ee, bu yani biz hokkabaz değiliz ki şaklabanlık yap, ki e, güldürmek ana gaye olmamalı e, ve bir de insan güldüreceğim derken öyle sözler söylüyor ki fıkraları hatırlayın efendim ve söylenen sözleri yapılan işleri hatırlayın Mesela diyelim ki bir arkadaşına bir şaka yapacağım diyor. O arkadaşın kalbini kırıyor. E yazık. Yani dargınlığına sebep oluyor. Evet sen mizah yaptın efendim ama sana kırıldım diyor. Artık bir daha konuşmayacak duruma gelebiliyor. O cazı, belki küçük duruma düşürüyor. Şaka yaptım. Şaka yaptın ama böyle şaka olur mu? diye öbür taraf üzülüyor. Bazen bu mizah dediğimiz şeyde içinde yani söylenen sözün kendisinde e, çok büyük hatalar, çok korkunç günah olabilecek düşünceler ve fikirler oluyor. Mesela efendim e, adam cennete girmiş de halbuki daha dur bakalım yani kıyamet kopmadı e, cennete e, gireni efendim girenin durumunu filan bildiğinden söylemiyor bu mizahı yapan kimse cennete girmiş de orada hep efendim böyle sofuları elinde tesbihler efendim sakallı insanları falan görmüş beğenmemiş de cehenneme gitmek arzu etmiş de bir çaresini bulmuş dilekçe vermiş de efendim bilmem şöyle olmuş böyle olmuş şimdi böyle bir, bir konu seçilir mi böyle bir konu güldürüye konu olarak alınır mı? Yalan üzerine bir kere bir, ikincisi e, söylenen sözler cenneti küçük düşürücü, cenneti insanların gözünde efendim güzel değilmiş sandırıcı, o kanada götürücü, efendim cehennemi hafife almayı ifade eden bir şey oluyor. Sonunda bir şey söyleyecek, efendim e, herkes gülecek ya böyle konu olur mu? Yani cenneti, e, cehennemi konu olan veya efendim bilmem oflu hoca şöyle yapmış böyle yapmış veya efendim e, işte e, daha başka e, müstehcen şeyler vesaire. Peki e, tamam bunlar gerçekten yani içi müstehcen olduğu için güzel değil. içindeki fikirler yanlış olduğundan güzel değil. Dine, imana zarar verici olduğundan güzel değil. Yani e, çünkü sözler çok önemli. İnsan bazen söylediği bir sözden dolayı cehennemin uçurumuna uçar gider, yuvarlanır gider. Yani yukarıdan aşağı uçar cehennemin derinliklerine doğru düşer gider. Ee, yani hiç şaka yok mu İslam'da? Var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gülmüş ama onun gülüşü tebessümdü diye rivayet ediliyor. Öyle ile gülmemiş. Demek ki ölçülü. Peygamber Efendimiz şaka yapmış. Evet ama latife yapmış. Yani o bakın şakayla latife arasında e, fark var. Efendimiz latife yapmış. Efendim fakat latifelerinin bir özelliği var. Doğru olarak yapmış. Doğru söylemiş. Yani söylediği söz itibariyle sözün içinde yanlışlık yok. Ağzından çıkan söz doğru ama karşı tarafa latife. Onun hoşuna gidecek. Latif gelecek. Onun hoşuna gidecek. Sonunda tebessüm etmesine efendim sebep olacak bir söz. Efendimiz bu tarzda latife yapmış. Böyle olunca tabii olabilir. Arada böyle tatlı sözlerin olması lazım. Onun için büyüklerimiz demişler ki latife latif gerek. Yani yaptığın şakanın latif olması lazım. Kaba sabı olmaması lazım. Çirkin olmaması lazım. Günah ıı, deryasına insanı düşürecek, ateşte cay, cay yapacak yakacak insan olmaması lazım. Karşı tarafın kalbini kırmayacak tarz olması lazım. Yani sen bir şaka yapıyorsun ama mecliste küçük düşürüyorsun. O da, o, o da o şey yapıyor, kalbi kırılıyor. Halbuki kalp, kalp kırılması doğru değil. Demek ki Şakalar böyle olmayacak, ölçülü olacak, tatlı olacak. Hani efendim şöyle pastanın üstünde küçük bir efendim meyve konuyorlar, bir kaymak parçası koyuyorlar. Öyle bir yeri olacak sohbetin, konuşmanın içinde tatlı olacak olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem sözlerinde latif sözler söylemiş hem de davranışlarında tebessümle böyle güzel, Efendim sözler söylemiş ama yalan söylememiş efendim e, e, kalp görücü tarzda efendim birisinin haysini, haysiyetini efendim rencide edecek tarzda olmaması lazım bu için öyle yapmamış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz esas itibariyle de ben bir noktaya dikkati çekmek istiyorum. Bizim işimizin karşısında, karşımızdaki insanları güldürmek değil, güldürmekten ziyade düşündürmek, düşündürmekten ziyade iyi bir işi ona anlatmak, iyi bir işe davet etmek, iyi bir işin yapılmasını ortaya, bir hayırlı işin çıkmasını sağlamak. Biz bu dünyaya boşuna gelmedik, nefeslerimiz sayılı, Efendim, ömrümüzün kıymeti var, değeri var. Efendim zamanımızı boşa geçiremeyiz. Dolgun geçmeli. Yani diyoruz ki yani bir cevizi kırıyoruz, bir bademi fıstığı kırıyoruz. İçi dolgun çıkarsa taptaze, dolgun iyi ama bir de içi çürük çıkarsa hay Allah diyoruz. Kırdığımız boşuna gitti, içinden hiçbir şey çıkmadı veya çürük bir şey çıktı. O kadar da uğraştık, uğraşmıştık diyebiliyoruz. Yani hayatımızda da böyle içi boş olmamalı. Yaptığımız hareketlerin muhtevası içeriği olmalı. Bu içerik, muhteva efendim güzel bir şey olmalı. Ömrümüz güzel güzel şeyleri yapmakla geçir, geçmeli. Başkalarının gönlünü yapmak, insanlara faydalı olmak efendim tarzında olmalı. Arada da tabii sözle de, latife ile de insan gönül alabilir. Tatlı bir şey yapabilir. Bu da bir sanat. Bu da güzel. İşin bu tarafı uygun öbür tarafı yani kalp kırıcı, yalan yanlış tarafı doğru değil efendimiz e, bunu bırakmadıkça sağlam bir imana ulaşamaz insan diyor demek ki gayemiz güldürmek değil diyeceğiz hayatımızın ciddiyetini bileceğiz efendim Allah'ın bizi gördüğünü bileceğiz her an Allah'ın efendim kontrolü altında olduğumuzu Allahu Teala Hazretlerinin her yerde hazır ve nazır olduğunu, yaptığımız her işi gördüğünü, söylediğimiz her şey sözü duyduğunu bileceğiz. Hatta kalbimizden geçenleri bildiğini düşünerek kalbimizi de güzel duygularla dolduracağız. Allah e, kalbime nazar ediyor. Nazargahı ilahidir. İçimi biliyor. İçim de iyi olsun diyeceğiz. E, hani insan dışının için süslüyor. Efendim, e, taranıyor, berbere gidiyor. Hatta efendim çeşitli uygulamalar yapıyor, boyalar sürüyor, insanoğlu giyimine, kuşamına dikkat ediyor, ayakkabısını boyuyor, ellerine kına yakıyor, mesela meşru olan bir şeyi söyleyelim, Efendim, elleri kırmızı olsun diye, Efendim, e saçını, sakalını boyayabiliyor erkekler bile. Efendim, bunları neden yapıyor? Dışındaki bu çalışmalar için, Bakanlar, dışını gören insanlar onu beğensin diye netice itibariyle e beğenilme, duygusundan yapılıyor bunlar. E, allah Teala Hazretleri insanların dışına bakmaz, suretine bakmaz. Yani bakar, görür ama o önemli değil. Önemli olan kalbi. Binaenaleyh asıl kalbin temizliğine dikkat etmesi lazım. İnsan kalbini süslemesi, kalbini güzel duygularla yani gönlünü, efendim, güzel şeylerle meşgul etmesi, gönlünde güzel şeylerin olması lazım bunlar e, önemli şeyler. İçini efendim Allahü Teala Hazretleri hepimizin içini efendim güzel eylesin. E, güzel şeylerle doldurmamızı, süslememizi nasip eylesin. Ve imanımızın da böyle e, safa sağlam olması için zihniyetimizin aynası olarak ciddiyet olması lazım bize. Öyle şakayı sululuk diyelim yani e, şeyin hani bir şeyin içinde su miktarı fazla olunca sulu diyoruz, cıvık diyoruz, olmadı diyoruz. Yani kıvamından e, aşkın bir tarzda e, e, olduğu için bu kelimeleri kullanmış halkımız. Şey için Gayri ciddi insanlar için vakur olmayan insanlar için bu sözleri kullanmış. Demek ki kıvamında tutmamız lazım her şeyi. Efendim belli bir ölçüde olmamız lazım. Bu da nereden kaynaklanıyor? Bu duygunun temeline iman aksine yani dönüşümlü birbirine iki yönlü diyelim. İmanlı olan insan böyle yapar. Bir de insan böyle davrana davrana imanın kırıl pırıl, pırıl apaşiker, sağlam ne ulaşır? Sarihe imana o zaman vası olur. Demek ki kendimizi tutmalıyız. Şakadan efendim. Olur olmaz şakadan. Bayağı kendimizi kontrol etmeliyiz. Sakınmalıyız ki Böyle şey yaptığımız zaman tefekkür hali, sakınma hali, kendimizi kontrol etme hali ile böyle davrandığımız zaman demek ki imanımız pırıl pırıl olacak. Demek ki sarih bir şekilde, saraheten sağlam imanlı, kuvvetli bir insan olacağız. Bu bir. İkincisi yalanı bırakması lazım. Tabi mizahla beraber yalan kelimesi peş peşe kullanmış mizahı, şakayı ve yalanı bırakmadıkça insan hakiki imana, imanın sarahatine ulaşmaz demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Ee, Tabi insanlar söz söylerken şaka olsun diye yalan söylüyorlar. Bazen de yani şaka olsun diye değil, doğrudan doğruya. Karşındakini aldatıp işini yürütmek için hilaf-ı hakikat, gerçek dışı sözler, işler yapıyorlar. İslam'da bunların hepsi yasak. Mesela en, en günahı mahkemede yalancı şahitlik. Çünkü adaletin tecellisini saptırıyor, engelliyor. Hakimi şaşırtıyor. Hakim tabii şahitlere göre hüküm verecek. Evet ben böyle gördüm diye yalancı şahitlik yapınca... Haksız insan, haklı çıkıyor, haklı insan hakkını alamama durumuna düşebiliyor. Tabii böyle yalanlar toplumu mahveden sonucu itibariyle en kötü olan yalanlar. Efendim ticarette yalan karşısındaki insanı aldatmak yalan yere yemin etmek işte efendim bilmem. E hileli mal satmak vesaire e, onu iyi göstermek kusurunu saklamak tabii bunlar da neticede bir insanın aldanmasını sağladığı için kul hakkını getiriyor onlar da fena efendim bir de işte iki insan arasını bozabilir efendim toplumda iyi şeylerin gelişmesini engelleyebilir yalancı insanlar yola çıkılmaz söylediği söze güvenemezsiniz güvenirsiniz, sonunda mahcup olursunuz hay Allah adama güvendim ama yalanmış. Bundan sonra bir daha senin dediğine inanmayacağım. Hani derler ya, efendim yalancının evi yanmış kimse inanmamış, elin için inanmıyor yani yalancının evi işte cehir cehir yanıyor. O daha önce çok yalan söyledi, e, yalanlarını denedi halk efendim gördüler ki e, şey değil. Bir defa inandılar, iki defa inandılar, üç defa, beş defa inandılar. Adam meslek edinmiş yalanı, bundan sonra inanmayız der. Bu sefer evinde yangın çıktı diye bangır bangır bağırınca da gene yalan söylüyor, bizi kandıracak diye inanmadılar. Demek ki yalanın her çeşidini bırakmalıyız. Bir de şaka olsun diye yalan oluyor. Ya, tamam tamam, yalan söyledim, kandırdım seni, şaka olsun diye. Yani bu da doğru değil, şakanın yalanla yapılanı. Karşısındakini kandırma şekli bu da doğru değil. Belki hadise i şerifte böyle e, şakanın arkasından yalan gelmesi, böyle sözle şaka yapacağım derken yalan söylemenin de doğru olmadığını ilk başta aklımıza getiriyor. Demek ki latife yapacak, şaka yapacak bile olsak yalanla yapmamamız lazım. E, sözün esas itibariyle yapısı doğru olması lazım. Hadis şerifin öbür cümlesine geçelim. Ve ya al mirae ve inkarna muhikka haklı bile olsa minakashayı bırakma olgunluğunu gösteremedikçe. Bu da şöyle insanlar arasında minakaşalar çıkıyor. O öyledir, bu böyledir. Hayır, o öyle değildir, böyle değildir. Dedi mi, demedi mi? Uçtu mu, uçmadı mı? Hani efendim kayanın üzerinde uzakta bir karaltı görmüş iki köylü efendim birisi demiş ki o dağ keçisi öteki demiş ki keçi oraya çıkamaz o kartal efendim işte hayır keçiydi kartaldı kavgaya minakaşaya başlamışlar işi sert götürmüşler sonunda o karaldı, oradan uçmuş kanatları var uçuyor o arada işte e, havada uçtuğundan anlaşılıyor ki e, birisi haklı ötekisi haksız keçi diyen haksız kuş diyen haklı e, artık kavgada e, biraz da birbirlerini kırmışlar demiş ki işte bak uçuyor kartal uçsa da keçi uçmasa da keçi demiş ötekisi bu güzel bir şey efendim Halet-i Ruhi'yi anlatıyor yani bir insan kavgada bazen inatlaşıyor artık uçtu, uçan keçi olmaz uçtuğuna göre kartal olduğu muhakkak ama uçsa da keçi uçmasa da keçi durumuna gelebiliyor bu doğru değil yani insan haksızsa bir kere peki kardeşim sen haklısın özür dilerim Yanlış anlamışım, tenevür ettim, beni aydınlattın, benim bir yanlışımı düzelttin, Allah razı olsun diye sevinmeli insan. Çünkü hakikaten doğru sandığı bir şey aklında kalsaydı onunla yanlış bir takım işler yapabilirdi, yanlış olduğunu karşısındaki arkadaşı anlattı, teşekkür borcu var. Bu böyle yani bir münakaşada kendisi haksızsa zaten kabul edecek, teşekkür edecek, özür dileyecek, tamam kardeşim sen haklısın diyecek, bu olgunluktur ve işin e, yani nezaketin nezaket e, kaidelerinin birisi de budur insan e, hakkı kabul edecek tamam diyecek e, teşekkür ederim diyecek ben yanılmışım ama ne kadar güzel beni bilgilendirdin sağ ol var ol diyecek tatlı bir e, ahbaplık kardeşlik devam edecek bazen nasıl oluyor bazen siz gerçeği söylüyorsunuz kitapta okumuşsunuz ayet öyle hadis öyle Efendim, o konu öyle karşınızdakine anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki aziz kardeşim lisan-ı münasiple anlatıyorsunuz. Bakın bu yaptığınız yanlış. Ben ayette, hadiste şöyle gördüm. Ee, şöyle yapmanız lazım. Yaptığınız yanlış deyince adam kalkıyor münakaşaya. Bir sürü efendim şey yine de inadından vazgeçmiyor. ve şey, inatında devam ediyor. Efendim e, e, inat edip diyor. E şimdi o inat ediyor. Ben de haklıyım. Ne yapacağım? Dövecek miyim onu? Adam haksız. İnat ediyor. Ha, hak, sen haklı da olsan münakaşa kalp yıkıcı, kalp kırıcı, toplumların düzenini bozucu, insanlar arasındaki muhabbeti zedeleyici noktaya gelen bir tehlikeli e, konuşma şekli e, haline dönüşebildiği için Orada sen haklı olsan bile tamam diyeceksin. Efendim, işi e, uzatmayacaksın. Yani kavga noktasına, inatlaşma noktasına adamı efendim e, çıldırtacak veya e, ısrar edip hatasında, günahında ısrar edip de günahkar duruma düşürmek de doğru değil. Efendim orada e, peki diyeceksin. Yumuşak bir tarzda haklı olduğunu ifade ettikten sonra terk edeceksin mira yani münakaşa. Efendim, e, sonunda muhabbeti bozacak dereceye gelmemeli. Karşı taraf anlarsa anlar. Siz haklısınız, kibarsınız, efendim, daha bilgilisiniz ama karşı taraf cahillik ediyor. Peki, peki diyeceksiniz. İşi uzatmayacaksınız. Cahile uyumayacaksınız. İşi kavga noktasına kadar e, getirmeyeceksiniz. Çünkü ee, o nokta daha fena haklı olduğunu e, isvat etmekten haklılıkta ısrar etmekten sonunda kavga çıkması daha fena binanele. ya Rabbi sen bu işin aslını biliyorsun deyip Fesubhanallah deyip içinden efendim e, şey yapabilir, tatlı bir şekilde çekilebilir. Bunlar e, üç güzel tavsiyesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. İnşallah bundan sonraki hareketlerimizde ve konuşmalarımızda bunlara e, riayet edelim. Efendimizin bu tavsiyesini tutalım sevgili kardeşlerim. Bunları böyle yaptığımız zaman imanın pırıl pırıl, sarı, parlak, apaşikar derecesine ulaşacağız. İmanımız kuvvetlenecek. Yalanı bıraktığımız zaman, şakayı bıraktığımız zaman, e, haklı da olsak münakaşayı tatsız bir noktaya getirmeden bırakabilecek bir fazilet, olgunluk gösterdiğimiz zaman, bunu niçin yapıyoruz, Allah rızası için yapıyoruz. Böyle kendimizi kontrol ede ede, imanımıza faydası olacak bunun. İmanımız sarih bir iman olacak. Sarih ne demek? Yani aşikar, belli, pırıl pırıl, tereddütsüz, efendim tam, bir iman haline gelecek. Bu güzel huylara devam edelim. Bizim de Allahu Teala Hazretleri imanımızı böyle bu derecelerde eylesin. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Enes radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiş. La yeblugul abdu hakikatel imani hatta yuhibbelin nasi ma yuhibbu li nefsihi Kardeşlerimizin çoğu tabii dini kitapları okuyorlar, bilgileri var, kültürleri var. Efendim derslere bazılere devam ediyorlar, hoca efendileri dinliyorlar, ailelerinden, babalarından, dedelerinden aldıkları derin İslam kültürü var. Ne güzel şeyler bunlar. Bazen hiç bir okula vesaireye gitmeden kendiliğinden öğrenilmiş oluyor. İnsan e bilgili bir insan durumuna gelmiş oluyor. İyi bir aileden yetişince, iyi bir muhitte yaşayınca iyi arkadaşları olunca iyi bir İslami grubun mensubu olunca bunların çoğunu bilebiliyor. O güzel bir durum. E, bilinen şeyin de tekrarı güzel hem de bir de Arapçasıyla beraber insan hatırında tutarsa başkasına da Efendim işte Enes radiyallahu anh böyle rivayet etmiş şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz diye söylediği zaman Başkalarına da sağlam bir bilgi nakletmiş olur. Oradan da sevap kazanır. Peygamber Efendimiz bir i şerifinde buyurmuş ki kul kendisi için sevdiği hayırdan, hayır cinsinden olan bir şeylerden kendisi için temenni ettiği, sevdiği, arzu ettiği şeyi insanlar için de sevip temenni edip arzu etmedikçe imanın hakikatine, gerçeğine, Aslına, özüne, esasına ulaşamaz. Bu da e, güzel bir ölçü, efendim güzel bir ahlaki, e, zihniyet, durum. E, i̇nsanlar tabii ne istiyor? Mesela önce ne isteriz? Sıhhat isteriz. Yani acılı, hastalıklı, ağrılı, amansız dertlere müptela olanlara Allah büyük sabırlar versin. Tabii zor bazen hayatta böyle şeyler geliyor. Ama hepimiz temenni ederiz ki böyle şeyler olmasın. Sağlam olalım, sıhhatli olalım, sağlıklı olalım. Efendim tam olalım. Huzurumuz, afiyetimiz, sıhhatimiz tam olsun. Efendim hemen böyle biraz bu dengeler bozulduğu zaman da e, ilaç alırız, doktora gideriz, düzeltmeye çalışırız, dua ederiz, tesbih çekeriz. Gece gündüz Allah'a niyaz ederiz, aman yarabbi deriz. İyi şeyler istiyoruz kendimiz, sıhhat istiyoruz. Başka ne isteriz? E kimseye muhtaç olmadan huzur içinde yaşamak için bir helalinden gelir isteriz. Ondan sonra gelirimiz olsa da küçük küçük arzularımız, ideallerimiz olur. Buzdolabımız yoksa ah bir buzdolabım olsa deriz. Efendim çamaşır makinemiz yoksa evde. Yeni evlenmişsek işte boş harç düğünü yaptık daha çamaşır makinesi alamadık. Evde küçük neyse elle yıkayarak idare ediyoruz. Ama bir çamaşır makinemiz olsa deriz. Olduğu zaman da seviniriz. Efendim bir Kandil Gününde bir mübarek günde efendim eve kapı çalınıp da efendim kapı açıldığı zaman evin hanımı bakıyor ki hamal efendim kamyondan bir şey indi indiriyor. Aman bu ne e efendi gülüyor işte sana şey aldım nihayet bir çamaşır makinesi aldım veyahut e işte evin ihtiyacı olan şunu getirdim. deyince bir sevinç oluyor tabii insanın böyle e şeyler istiyor. E İstekleri oluyor. Küçük, masum, tabii, mübah istekleri oluyor. Yani e, olabilecek dini bakımdan günah olmayan arzuları, temennileri oluyor. Efendim e, kendisinin kadere uğramamasını ister. Haksızlık yapılmamasını ister. E, efendim eza, cefa, işkenceye, zulme, kadere maruz olmamak ister. Huzur içinde yaşamak ister. Malına, mülküne, haysiyetine Kimsenin dil el uzatmamasını, tecavüz etmemesini ister efendim, çoluk çocuğunun iyiliğini ister filan tamam sayılamayacak kadar temennilerimiz vardır. Allahu Teala Hazretleri bizi güzel şeylere eriştirsin. Bunları kendimiz için istiyoruz. Fakat e, İslami bakımdan öyle yüksek bir noktaya gelmeliyiz ki kendimiz için istediğimiz bu şeyleri, temenni ettiğimiz şeyleri başkaları için de temenni etmeliyiz. Onların da hakkı var, on, onların da canı var, onların da böyle arzuları olabilir, onlara da saygı göstermeliyiz. Hatta onlar için biz istemeliyiz, biz açmalıyız elimizi, kıyabında kardeşimiz için Allah'a dua etmeliyiz. Ya Rabbi ona sıhhat ver, afiyet ver, ver. Efendim derdi var biliyorum bana açtı derdini. O derdine şifalar, dâre çareler ile derdine deva ahşeyle Efendim böyle arkadaş için insanın temenni etmesi lazım. Biliyorsunuz gıyapta yapılan yani o arkadaş yokken onun arkasından senin kendi kendine kendi başınayken onun lehine yaptığın dua çok sevap ve çok süratle kabul eder. Kabul olunan dualardan Böyle şeyleri e, yapmamız lazım, istememiz lazım. Bu nereden kaynaklanıyor? Başka insanları da Allah'ın kulu olarak biliyoruz. Onların da canı olduğunu biliyoruz. Onların da mutluluğunu istiyoruz. Bu güzel bir duygudur. İnsan böyle yaptığı zaman zorlayarak da olsa efendim yavaş yavaş da olsa veya tabii olarak da içinden böyle geldiği için de olsa başkalarının iyiliğini istemeli başkalarının kötülüğünü istememeli iyiliğini temenni etmeli iyiliği için çalışmalı başkalarını mutlu etmeye çalışmalı bunun sevabı çok işte böyle kendisi için istediği şeyi başkaları için de isteyince imanın hakikatine ulaşıyor insan imanın gizli bir Efendim, derecesi var, içi var, gerçeği var, hakikati var. Perdelerin arkasındaki özü var. İşte o noktaya ulaşıyor. Kışırda, kabukta, dışta kalmıyor, yarım yamalak olmuyor imanı. Sağlam bir noktaya ulaşmış oluyor. Kendimizi buna alıştıralım. Başkalarının da mutluluğunu isteyen, dua eden, çalışan kimselerden olalım sevgili kardeşlerim. Üçüncü e, hadis-i şerifi okuyup dersimi tamamlamak istiyorum. Orada da efendim Tirmizi ve Beyhak'i rivayet etmiş daha başka kaynaklarda da var. <gülüyor> Atiye et Sa'di radıyallahu anhtan La yebligul abdu en yekune minel müttekin hatta yeda ma la bihi ma la be'se bihi hazerel lima bihi el-be'si şimdi okuyalım. Layya bulu abdü en yekune minel muttakin hatta yadama ala bese bihi hazara lima bihi el manası şöyle. Kul muttakılardan olma derecesini kazanamaz, oraya ulaşamaz. Mahsur olmayan, bes olmayan şeyi efendim acaba bir mahsuru var mı diye korkuk terk edecek bir zihniyete sahip olmadıkça sakınan bir insan durumuna gelmedikçe müttekilerden olamaz diye buyuruyor peygamber efendimiz şimdi müttaki sözünü duymuşsunuzdur takvayı duymuşsunuzdur takva ehli insan sözünü duymuşsunuzdur bu kur'an-ı kerimde çok geç, geçtiği için duydunuz belki belki vaizler çok söylediği için efendim, e, takva çok güzel bir sıfat e, ve insanın sahip olduğu varlıkların, manevi varlıkların, sıfatların en başında gelen bir şey, takva. Libas-ı takva, zahlike ee, hayır, takvaya insanın sarılması, bürünmesi, takvaya sahip olması lazım. Takva ne demek? Sakınan bir kul, günahlardan, tehlikelerden, ahirette kendisine zarar verecek şeylerden, Sakınmak demek. Kul böyle oldu mu ona takva ehli diyoruz. Müttakih kul diyoruz. Müslümanın böyle olmasını Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetleri emrediyor. Yani aman dikkatli bir kul ol, sakınan bir kul ol, efendim kendini günahlardan kollayan, koruyan bir kul ol diye ayetlerde böyle emrediliyor. E buna e, ulaşmak için insanın tabi canı istese de bazı şeylerden kendisini tutması lazım. Frenlemesi lazım. Nefsinden her arzusunu yerine getirmemesi lazım, ölçmesi lazım. Eğer şeytanın ve nefsin kendisine yap dediği, telkin ettiği şey güzel değilse oradan vazgeçmesi lazım, uzak durması lazım, fren yapması lazım kendisine arzularını, engellemesi lazım kendisine sahip olması lazım. Tabii böyle yaptığı zaman, ki günahlara bulaşmamış oluyor, günahlardan uzak durmuş oluyor. Allah böyle kulları çok sever. Hem dünyada mükafatlandırır, hem ahirette. Dünyada keramet sahibi yapar, yani erenlerden olur insan, evliyadan olur böyle bu duyguya sahip olduğumu. Allah'ın sevgili kulları arasında girer, ne kadar güzel. Efendim ahirette de cennetine girer, Allah'ın nimetlerine erer, mükafatlarına masar olur. Efendim e, güzel e, bir. E, yüksek bir derece bu mütteki olmak. Bunun için tabii ya bunun mahsuru yoktur yapayım. Bunun mahsuru yoktur yapayım diye düşünmek var. Efendim Bazen de insan ay peki bilmiyorum ama ya mahsurluysa evet, belki mahsurludur. Ne var lazım? İhtiyaten ben bunu yapmayayım. İhtiyat olarak yapmayayım demek var. Hangisi doğru? Pervasız hareket edip de mahsuru yok canım de, diye, derken diye derken diye efendim günaha bulaşmak, efendim hatalı işi yapmak doğru değil. Efendim ihtiyat edip de canım bak işte okuduk kitapta sonunda olabilirmiş, mahsuru yokmuş. İyi ama ihtiyat etti. İşte o ihtiyat etmek daha iyi. Çünkü ihtiyatta günaha bulaşmamak garantisi var. Pervasızlıkta efendim günaha bulaşma tehlikesi çok. E, günah da bir insan günah işledi mi cezası var efendim e, ahirette hesabı var. Allahu Teala Hazretleri bilmiyoruz ki neden dolayı insanı cezalandırır? Neden dolayı efendim e, affeder mi affetmez mi bilmiyoruz ki belki affeder, belki affetmeyecek kadar kötü bir şey olarak kabul eder. Belki cezalandırmayı murat eder. Allah bizi affettiği kullarından eylesin. Ne yapacağız? Yani bir beyis olmayan şeyi, yani pek zararlı olmayan bir şeyi, ihtiyaten belki zararlıdır diye terk etmek daha iyi. Tereddüt ettin mi? Kesin olarak mübah olduğunu bilmiyorsun. Helal olduğunu bilmiyorsun. Tereddüt ettin mi? Sakınırsın. İşte böyle bir beis olmayan şeyi, belki beis vardır diye Takınmak, yapmamak, ondan çekinmek tavsiye ediliyor bu hadis-i şerifte. İnsan o zaman müttekiler sınıfına girer, müttekiler derecesine vasıl olur, Allah'ın erenleri, sevgili kulları durumuna gelebilir. Öyle yapmazsa da günahlara bulaşır. Bu mertebeye er erişemediği gibi işlediği günahlardan dolayı da cezalara çarptırılma durumuna düşebilir tabii. Demek ki ihtiyaçlı olmamız lazım. Bizim yolumuz da zaten sevgili dinleyiciler yani bizim yürüdüğümüz hocalarımızdan gördüğümüz bu tasavvuf takva yolunda yani e, şey ihtiyat yoludur. İhtiyata riayet ederiz, ruhsatlarla değil, azimetlerle amel ederiz. Fetva'dan ziyade takva yolunda yürüyoruz. Bir fetva yolu var. Bir takva yolu var, biz ihtiyatı tercih ederiz, neme lazım diyerek büyüklerimiz bizi, bize bunu öğütlemişler. Neden? İşte demek ki bu gibi hadis-i şerifleri bildiklerinden biz sağlam yolda yürüyelim, günaha batmayalım, bulaşmayalım, düşmeyelim ayağımız kaymasın diye tehlikeli yerlere bizi yanaştırmamışlar. Öyle terbiye etmişler, Allah onlardan razı olsun o evliya Allah büyüklerimizden. Razı olsun, nur içinde yasınlar. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Hele bizi böyle Müslüman yetiştiren hocalarımıza, mürşidi kamillerimize Allah büyük dereceler ihsan eylesin. Nurlarını, sürurlarını, mükafatlarını ziyade eylesin. Cuma gününde büyük mükafatları erdiriyor Allahu Teala Hazretleri. Vefat etmiş kimseleri de. Bizleri de sevdiği kulları zümresine, mütteki kulları zümresine dahil eylesin. İmanı sapasağlam, ap açık pırıl pırıl olanlardan eylesin. Sevdiği kul olarak yaşamayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği kul olarak varalım. Mahcup olmayalım. Allah bizi mahşer halkına mahcup etmesin, hacil etmesin, yüzü kara etmesin. Sevdiği kul olarak yaşayıp, sevdiği kul olarak ölüp, sevdiği kul olarak divanına varıp, sevdiği kul olarak sevdiği kullarla beraber cennetine girip cemaliyle müşerref olmayı cümlemize lütfuyla keremiyle ihsan eylesin. Cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahü ve Berekatuhu.